kazancını helal yollardan alan ve bu kazancı Allah Teala'nın emrettiği, sevip razı olduğu yerlere harcayan kişidir şükreden zengin. Ve bunun fazileti bahsi. Bu Muhammed burada bizlere ayetler zikrediyor. Bu ayetlerin tefsiri daha önceden birçoğunun tefsiri geçti. Hızlıca üzerinden bu ayetleri okuyarak geçelim. Diyor ki Allahu Teala a'ta ve Kim verirse yani zenginliğin gereği nedir arkadaşlar? Vermek, hı hı. infak etmek. Ve tıka ve sakınırsa, vasat dıka bilhusne kendisine verilecek olan bu infaka karşı, Allah yolunda harcamaya karşı cenneti de tasdik ederse, biz ne yaparız diyor Allah Teala o kimseye? Fesenüyetsiruhu <gülüyor> l-yusra <gülüyor> kolay olanı ona kolaylaştırırız artık. Bakar ki o insan, artık ameller ona kolay olur. Salih ameller onun için kolaylaştırılır.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 Öyle neden okunacak? Cami yetişeceksin. Beşte beş camide de yapmaya çalışacaksın. Gece kalkıp namaz kılmaya çalışacaksın. Oruç tutmaya çalışacaksın. İşte dindarlık ne? Gayret. Walladina jahed ofina. İşte bizim de dinimizde emirlerimizde gayretli olanlar var ya. Leneh dien nehum subul Ne yapacağız diyor Allah Teala biz onlara? Yollarımızı kolaylaştıracağız. Subul. Yollarımızı.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 Bir insan Allah'ın haramlarından kaçamıyorsa, kaçmıyorsa, kendisiyle bu konuda mücadele etmiyorsa bu kimse ne olamaz? Takvalı olamaz. Aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> Kimdir arkadaşlar bu cehennem ateşinden uzakta olacak olan kimseler? Ellevi yu'ti malehü. O kimse ki malını verir, harcar ne için? Yetezekka <gülüyor> arınmak için. Mesela zekat nedir? Malın pisliğidir. Onu verir, arınır. Sadaka nedir? İnsanın arınması için verdiği şeylerdir. Allah yolunda yedirir, Allah yolunda içir, içirir. Bunların hepsi aleyküm ve rahmetullah. Bunların hepsi arkadaşlar ne içindir? Arınmak için. Ve mâ li ehadin 'indehu min ni'metin Vermiş olduğu, Allah yolunda harcamış olduğu malı, mülkü, tasadduk ettiği her şey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 malını Allah yolunda harcayan İmam-ı Nevevi rahimehullah dediği gibi malını helalde kazanıp Allah'ın emrettiği yere harcayan "ve lesa feyrza" sonunda akıbet olarak ne yapacaktır? Yarza, razı olacaktır. Razı olacağı şeyi olacaktır. Yani kim ne ekerse, ekerse dünyada ahirette onu ne yapacak? İçecek. Ahirette onu içecek. Bir kimse biraz sonraki bahisde gelecek, bapta gelecek. Dünyada kibirli olursa, ömürlenirse bunun karşılığını ahirette biçecek. Hadis de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam allah Teala onları insan şeklinde karıncalar olarak yaratacak. Hadis Tirmizi ve Nesaide. Ve onları diyor cehennemde bir hapis içine koyacak. Bu diyor hapsin adı okunuş farklılıklarıyla ya Beules ya da Bules yani Zindan, hapishanede şey cehennemde bir zindan var, bir hapishane var. <gülüyor> Adı ne? Beules. o da öğrenin. Hapishanenin adı, cehennemdeki kibirli olan insanların gireceği yerin adı. Beules. Dünyada ne yaparsan onu biçiyorsun. Artistik yaparsan öbür tarafta karınca gibi yaratılıyorsun. Gireceğin yerde ne? Cehennemdeki o hapis. Allah yolunda veriyorsun. Allah'ın rızasını yüzünü arzulayarak Allah yolunda harcıyorsun. Karşılığı ne? Ve le yarda. Ne yapacaksın? Evet. Razı olacaksın. Diğer ayet. İn tubdus sadakati fenî Allah Teala diyor ki sadaka verirken açıktan verirseniz bu da güzel. Yani sadaka vermek güzel. Ve intuhfûhâ. Şayet gizleyerek verirseniz. Ve tu'tûhâl fukarâ. Ve fakirlere gizleyerek verirseniz. Fehûve hayrun lekum. Bu daha hayırlıdır. Diyor Allah. Ne diyor bir hadiste? allah Teala'nın hiçbir gölgenin olmadığı o günde gölgesinde gölgelendireceği 7 kişi var. Bunlardan bir tanesi de kim? Sağ elinin verdiğini sol elinin ne yapmayacağını bilmeyeli. O kadar gizli veriyorlar yani. yani. Aleni değil. Ama şimdi öyle dönemde, öyle zamanda yaşıyoruz ki adam bir kimseye iyilik yapıyor, hayır yapıyor. Yani utanmazsa gazetelerine verecek.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 ve raculun ata'allahu hikmetan fehu yakti biha ve yuallimha. Yani adam kim? Gıpta edilecek olan adam. Allah Teala'nın kendisine hikmet yani ilim verdiği ve bu ilimle insanlar arasında hüküm verip insanlara öğrettiği kimse. Bunlara özenilir. Yani yeryüzünde özenilecek insanlar varsa bunlardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Ömer rivayeti diyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam la hased illa fi sennatayn iki şeyde ancak haset olur. ata Allah kuran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 cennetteki yüksek makamları elde ettiler. Ve naim mukim, ebedi olan, sürekli olan o nimetleri, rıdlar kazandılar. Sa Peygamberimiz diyor ki, hayırdır ne oldu yani? Kâlefe Neyiniz var yani? Zenginlere niye böyle şey yapıyorsunuz? Çullanıyorsunuz. Diyorlar ki, fekalu yusalluna kemâ nusalli ve yesûmûne kemâ nasûmu ve يتصدقون ولا نصدق. Onlar da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 Yani bu konuda yapacağımızı yaptık. Allah buradan ne yapar? Bizi cennete sokar. Ama sahabede öyle bir şey yok. Sahabe zenginler fakirlerle yarışıyor. Fakirlerinde gözüne batıyor bu. Diyor ki bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Tuttuğumuz gibi oruçluyorlar. Nafile oruçlar. Değil mi yani? Farzın dışında da yani. Ve ne yapıyorlar aynı zamanda? <gülüyor> Aleyküm selamun <gülüyor> Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu zenginliği, parayı, malı, mülkü tasadduk ediyorlar, sadak olarak veriyorlar. Aleyküm selamun ve Biz ise fakirler olarak, muhacirlerin fakirleri, garibanları olarak ne yapamıyoruz? Paramız olmadığı için harcayamıyoruz. Böylece onlar... Aleyküm selamun ve selam. Böylece onlar, sahabenin zenginleri...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 Yani bu, bu işin bir çaresi ne bak Ey Allah'ın bize birkaç amel öğret, yarışalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki size tamam gelin öğreteceğim. Nedir o? Sahabeler diyorlar ki tamam öğret Ey Allah'ın buyur. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Tusbibhona ve Taḥmduhona ve, dubra ve Diyor ki Vesselam her namazın sonunda 33 kere Subhanallah, 33 kere Alhamdulillah, 33 kere Allahu Ekber diyeceksiniz. Fırağa fıkra muhacirin muhajirin, ilâ sallallahu aleyhi ve sellem Tabi sahabeler seviniyorlar, mutlu oluyorlar, gidiyorlar, bu amelle amel ediyorlar. Bizim gibi şimdi biz tesbih çekiyoruz ama ne ne çekiyoruz, ne oluyor, karşılığında ne alıyoruz, değil mi? Öyle bir rutin neye gelmiş bu ibadet haline gelmiş. İşte daha önce hatırlasanız bir dersimizden anlatmıştık Peygamber Aleyhisselamın tesbihatı farklı farklı. Kimi zaman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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصدق في القرآن